Allahumma salli ve barik ala abdike ve nebiyyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. <gülüyor> evet, kardeşlerim geçen hafta metnimizde. Enva'ul ibadetilleti diye başlayan kısmı okumuştuk. Geçen hafta müellifimiz rahmetullahi aleyh ibadet çeşitlerinden bahsetti. Genel olarak İslam, iman, ihsan şeklinde ibadet çeşitlerini sıraladı. Daha sonra ibadetlerin en önemlilerinden özellikle de kalbe taalluk eden ibadetlerden müellif rahimehullah bahsetti huşu, haşye, inabe, isti'ane isti'aze, isti'afe gibi ibadetin özü konumunda olan şeylerden bahsetti bunlarla ilgili delilleri söyledi sonra da genel bir kaideyi söyledi bize müellif rahmetullahi aleyh dedi ki femen sarafe minha şey'en kim bu ibadet çeşitlerinden herhangi birisini li الله, Allah'tan başkasına yöneltirse fe müşrikum müşrikun kafir. O müşriktir, kafirdir. Sonra da bunun delilini söyledi müellif rahmetullahi aleyh. Şimdi de biraz önce zikrettiği dua, kauf, haşyet, tevekkül, ragbe, rahbe, inabe, istiane, İstiğfa gibi ibadet çeşitlerini tek tek delilleriyle birlikte ele alacak. Geçen hafta bunların sadece biz isimlerini öğrendik. Sadece isimlerini zikrettik ve onlar hakkında genel bir bilgi sahibi olduk. Şimdi müellifimiz rahmetullahi aleyh tek tek onları alacak. Tabii ki ilk olarak geçen hafta da saymaya başlarken duadan başlamıştı. Şimdi de ilk olarak doğadan başlıyoruz. Her birisini müellif rahimehullah deliliyle birlikte zikredecek. Biz de bu hafta ve önümüzdeki haftalarda bu ibadet çeşitlerini delilleriyle birlikte öğreneceğiz. Bu hafta <gülüyor> kardeşlerim önümüzde öğreneceğimiz müellifimizin söz konusu ettiği müellif rahmetullahi aleyhin söz konusu ettiği ibadet çeşidi dua. Diyor ki müellif rahmetullahi aleyh yine metni okuyup tercüme edeceğiz. Okuyacağımız kısım kısa bir bölüm. Ve fil hadisi ve hadiste şöyle gelmiştir. Et du'a'u muh'ul ibade. Dua ibadetin özüdür dua, ibadetin özüdür. Ve delilu kavluhu ta'ala. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve kâle Rabbukum udu'uni ve kâle buyurdu. Rabbukum udu'uni Rabbukum Rabbiniz. Rabbiniz buyurdu ki Rabbukum udu'uni bana dua edin. Estecip lekum. Size icabet edeyim. İnnellezine o kimseler ki yestekbirune büyüklük taslıyorlar. Kibirleniyorlar. Kibirlerine yediremiyorlar. Bu ifade ayeti kerimenin tercümesi olarak daha çok oturuyor. An ibadeti benim ibadetimi kibirlerine yediremiyorlar. Elmallah Hamdi Yazır'ın tercümesidir bu. Yestekbirune Kibirlerine yediremiyorlar. Yani büyükleniyorlar. Neden büyükleniyorlar? Neyi büyüklüklerine yediremiyorlar? Ağır geliyor onlara. Kibirleri yüzünden ne ağır geliyor? An ibadeti, bana ibadet. Se ya ne? Yakında onları sokacağım. Nereye? Cehenneme. Cehenneme. Dahirin hakir zelil ve aşağılık olarak cehenneme sokacağım. Daha sonra müellif ve delilü havfi diyor. Havfun delilini söyleyecek. Ve delilü reca deyip, recanın delilini söyleyecek. Ve delilü tevekkül deyip, tevekkülün delilini söyleyecek. Biz bu hafta dua üzerinde önemli duracağız. Duayı özellikle işleyeceğiz kardeşlerim ehemmiyetine binaen, önemine binaen, ibadet çeşitleri içerisindeki yerine binaen onun için bu kadar okuyup bu kadar tercüme etmekle iktifa ediyoruz. Şimdi sizden kısa bir bölüm ama yine de tercümeyi dinleyelim. Sizden kim tercüme edecek? Veysel bir mikrofon ver. Ben Osman madem Osman'a verdin Osman okusun. Ve fil hadis hadiste şöyle gelmiştir. Et du'a'u muhul ibade, Dua ibadetin özüdür. Ve delil ve delilu kavluhu te'ala Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyurudur. Ve kâle rabbukumud'uni Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin. Estecib lekum. Size icabet edeyim. İnnel o kimseler ki yestekbirune, kibirlerine yediremiyorlar, an ibadeti, bana ibadet etmeyi, seyyed hulune, yakında onları sokacağım, cehenneme dahirin, cehenneme hor ve hakir olarak. Evet, yakında onları hor ve hakir olarak cehenneme sokacağım. Bir kişi daha tercüme etsin bu kısa yeri. Kemal Tercüme. Ve fi'l hadisi isteda ed-du'a mukhul ibade. Du'a. İyi buradan mı? Ed-du'a ibade. Dua ibadetin özüdür. Ve delilu kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyurudur. Ve <gülüyor> Kumu rabbukum ud'uni. Ve kale dedi ki Rabbukum sizin Rabbiniz Ud'uni bana ibadet edin Estecib lekum Size icabet edeyim İnnel O kimseler ki Yestekbirune Kibirlerine yediremiyorlar An ibadeti bana ibadeti Seyyed hulune Sokacağım Cehenneme dahirin Hor ve hakir olarak cehenneme sokacağım Evet ibadet çeşitlerini müellif rahmetullahi aleyh saymaya başlarken önce dua ile başladı. Bugün de ilk gün dua ile başladığı tek tek delillerini verirken. Niçin? Bunun gerekçesi zaten okuduğumuz müellif rahmetullahi aleyhin aktardığı hadisi şeriften belli ve Allah'ın kitabına baktığımız zaman Nebbi sallallahu aleyhi ve sünnetine baktığımız zaman bu da açığa çıkıyor. Çünkü dua İbadetin özüdür. İbadetin ruhudur. İbadet çeşitlerinin en büyüğü ve en önemlisidir. Dua. Kardeşlerim, diğer bütün ibadet ve taatler, hac olsun, namaz olsun, ruku olsun, secde olsun, oruç olsun, Kitabullah'ta ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde dua olarak genel olarak isimlendirilmiştir. Biz geçen derslerimizde konusu geldiğince yine söylemiştik. Dua ikiye ayrılır. Bir, mesele, talep duası. Yani Yüce Allah Azze ve Celle'den dünyevi ve uhrevi herhangi bir ihtiyacı istemek, sıkıntıları Yüce Allah'a açmak ve Allah Azze ve Celle'den bunun çözümünü istemek, Yüce Allah'tan yardım istemek vs. Bu ne? Mesele duası. İkincisi, ibadet duası. Yani, Yüce Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisini tazim edelim diye belirlediği bütün ibadetler onlar da duanın kapsamında. Buna göre ruku bir duadır, secde bir duadır, oruç bir duadır, hacmenasikinin tümü bir duadır. Bunların tamamı bir duadır. Peki onlar niçin dua? Çünkü kardeşlerim namaz bir duadır, oruç bir duadır. Çünkü ne namaz ne oruç ne menasiki. Ne de Rabbimizin belirlediği diğer ibadetlerden hiçbiri yüce Allah'tan sevap ümit etme, yüce Allah'tan yardım ümit etme, yüce Allah'tan mükafat ümit etme olmaksızın yapılmaz. Yüce Allah azza ve celle'den bir şeyler talep edilerek ve bir şeylerden Allah'a sığınılarak yapılır. Yani ruku hakikatte Allah azza ve celle'ye yaklaşma isteği Allah Azze ve Celle'den bir şeyler isteme, Yüce Allah'tan bir şeyler bekleme, sevap, ecir, Allah'ın rızası gibi şeyler beklemektir. E bu da nedir? Duadır. Secde Allah Azze ve Celle'den bir şeyler beklemektir değil mi? Hakikati budur. Yüce Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için secde edersiniz. Allah'ın rızası için secde edersiniz. Bir şeyler istiyorsunuz yani secidenizle Yani secdenizle ne yapıyorsunuz? Bir dua ediyorsunuz. Yüce Allah'tan bir şeyler istiyorsunuz, onun rızasını istiyorsunuz, onun sevabını istiyorsunuz ve onun vaat ettiği mükafatları istiyorsunuz. Oruç da böyle, hac da böyle. Dolayısıyla bütün ibadetlerin adı da ne oldu? Dua. Bütün ibadetlerin adı da dua oldu. Dua ibadetin en büyüğüdür. Dua ibadetin özüdür. Nitekim okuduğumuz hadisi şerifte ne buyuruyor? Et du'a'u muhul ibada. Ibade. Eddua, dua دُعَوُ مُخُّ Dua, Dua, مُخُّ الْإِبَادَ Kardeşlerim, muh bir şeyin özüne, aslına, esasına verilen isimdir. Muh. Yani her şey için, her şeyin muhu, o şeyin nesidir? Özüdür. Onun için hadisi şerefi, dua ibadetin beynidir ya da ilidir şeklinde tercüme etmedik dua ibadetin özüdür diye tercüme ettik çünkü muh kelimesi bir şeyin özünü ifade etmek için kullanılır muh ul dua ibadetin özüdür dua ibadetin aslıdır dua ibadetin ta kendisidir nitekim hadisi şerifin diğer rivayeti ve bu rivayetten daha sahih olan rivayeti elimizde müellifimizin zikrettiği bu rivayet sened itibariyle Zayıf bir rivayet. Fakat mana itibariyle sahih olan bir şey. Çünkü bu hadis-i şerif sahih yolla başka bir lafızla sabit olmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Et du'a'u huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisidir. Bu iki rivayet arasında mana farklılığı yok. Ne farklılığı var? Lafız farklılığı var. Birisi zayıf bir tarik ile zayıf bir senet ile gelmiş müellifimizin zikrettiği et du'a'u muhul ibada zayıf bir tarik ile gelmiş diğeri de sahih bir tarik ile gelmiş her ikisi de mana olarak sahih müellifimiz rahmetullahi aleyhin e, bunu zikretmesi e, niçin allahu alem bissevap kardeşlerim müellifimiz rahmetullahi aleyh bunun manasını bunun ifade ettiği anlamı, bu lafzın içerdiği anlamı, e, duanın hakikatini anlatmak hususunda daha karip, daha evla, daha güzel bulmuştur. Onun için iki rivayetten birisini zikredeceği yerde bu rivayeti zikretmiştir. Ve müellifimiz rahmetullahi aleyh, görüldüğü kadarıyla hadisin zayıf olduğuna da vakıf. Niçin? Çünkü hadisi, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye serdetmemiş ve fil hadis hadiste geldi ki bir hadiste şöyle geçer diye zikretmiş. Bu da müellifimiz rahmetullahi aleyhin bu hadisin senedindeki zaafa, zayıflığa vakıf olduğunu gösteriyor. Niçin o zaman senedi zayıf olanı zikretti, senedi daha sağlam olanı zikretmedi? Bunda bir kusur yok. Çünkü her ikisinin de manası bir. Eddua, muhul ibade et etdua Hu vel ibadet. de mana olarak eşit. Fakat görülüyor ki müellifimiz, et dua muhhul ibadet lafzını duanın hakikatini anlatmak açısından, duanın hakikatini zihinlere yaklaştırmak açısından daha evla, daha güzel bulmuştur. Onun için bu lafzı zikretmiştir. Et dua muhhul ibadet. Dua ibadetin özüdür. Bu hadisi şerif duanın ibadet olduğunun da delilidir kardeşlerim. Şu anda biz neyi görüyoruz? İbadet çeşitlerinden her birini delilleriyle görüyoruz. Daha sonra ve delilul havfi diyecek mesela müellifimiz. Havf'ın delili. Yani ne demek istiyor müellifimiz? Havf'ın, havfın ibadet çeşitlerinden birisi olduğunun delili. Ve delilur reca. Recanın delili. Ne demek recanın delili yani? Müellif neyi kastediyor? Recanın ibadet çeşitlerinden biri olduğunun delili. Aynı şekilde burada da bu delilleri müellifimiz niçin veriyor? Duanın ibadet olduğunu ortaya koymak için. Dua ibadettir. Hatta dua ibadetin en büyüğüdür. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin aslıdır. Dua ibadetin merkezidir. Ve kardeşlerim, müşriklerin kendisi hakkında şirke düştüğü Allah'tan başkasına yönelterek Allah'a şirk koştuğu ibadet çeşitlerinin en çok görüneni bilineni en çok zahir olanı müşriklerin kendisiyle müşrik olduğu Allah'tan başkasına yönelterek müşrik olduğu ibadet çeşidi duadır kardeşlerim Yüce Allah Azza ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri kendisiyle kınadığı Allah'tan başkasına yöneltiyorlar diye kendisiyle kınadığı İbadet çeşitlerinin en yaygını, en büyüğü duadır. Müşriklerin en çok Allah'tan başkasına yönelttikleri ibadet çeşidi duadır. Geçmişte de, bugünde de bu böyledir. Niçin? Çünkü müşrik, Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına menfaat elde etmek ve zararlardan korunmak için ibadet ediyor. Faydaları bu elde etmek ve zararlardan korunmak için. Dünyevi sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden korunmak ve faydalar, menfaatler elde etmek için, öyle değil mi? E bu faydaları, bu menfaatleri elde etmek için de ne yapıyor? Yalvarıyor, dua ediyor. Dua ile en çok şirk koşulmuştur. Dua ibadet, dua şirkin görüldüğü, en yaygın olarak görüldüğü ibadet şeklidir. Şirkin en yaygın olduğu ibadet şeklidir dua. Kur'an-ı Kerim'de de biz duanın bahsini, konusunu çokça görüyoruz. Sonra müellifimiz Rahmetullahi Aleyh buna bir de ayet delil zikretti. Ve delilu kavluhu ta'ala. Bunun delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Yani duanın ibadet olduğunun delili. Ve kâle buyurdu ki Rabbukumu duûni. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin. Bana yalvarın, bana dua edin, estecib lekum, size icabet edeyim. Bana dua edin, bana yalvarın, ben de size icabet edeyim. Yani, duanızda istediğiniz hususları size vereyim, sizin duanızı kabul edeyim, sizin duanıza icabette bulunayım, sizin çağrınıza icabette bulunayım. İnnellezine o kimseler ki yestekbiruna an ibadeti ne yapıyorlar? Kibirleniyorlar, büyükleniyorlar. An ibadeti bana ibadet etmekten. Şimdi biraz önce yüce Allah'ını buyurdu. Bana dua edin, size icabet edeyim. Değil mi? Ayetimizin başı böyle. Bana dua edin, size icabet edeyim. Şimdi ne buyuruyor? İnnellezine yestekbiruna an An ibadeti. Yüce Allah Azze ve Celle duayı ne olarak isimlendirdi? İbadet olarak isimlendirdi. Duayı Rabbimiz ibadet olarak isimlendirdi. ne cehenneme dahirin. Onları aşağılık, zelil ve hakir olarak cehenneme sokacağım. Bana ibadetten büyüklenenleri aşağılık, zelil ve hakir olarak cehenneme sokacağım. El ceza'u min cinsil amel ceza karşılık amelin cinsindendir. Onlar büyüklendikleri için Yüce Allah Azze ve Celle onlara karşılık olarak ne hazırladı? Aşağılanmayı büyüklendik, dünyada büyüklendikleri için Allah'a secde etmekten, Allah'a yalvarmaktan Allah'a dua etmekten büyüklendikleri için ahirette onların cezasına hor ve hakir olarak aşağılanmış olarak cehenneme girmek işte kibrin cezası budur. Kibrin cezası budur. Dua hususunda ve diğer bütün ibadetler hususunda üç sınıf insan var. Birinci sınıf müstekbirler. Müstekbirler. İşte bu ayet-i kerimede söz konusu edilen ve hususen bu asırda geçmiş hiçbir asırda benzerini görmediğimiz şekilde artmış olan yayılmış olan müstekbirler. Yani büyüklenenler, kibirlenenler. Yüce Allah Azze ve Celle'ye dua etmekten, onu çağırmaktan, ona yalvarmaktan, ona el açmaktan, onun önünde acizlik sunmaktan büyüklenenler, kibirlenenler. Bunlar müstekbir kafirler. Kibirlenen, büyüklenen kafirler. Evet, bunlar Allah Azze ve Celle'ye yönelmekten Yüce Allah'a sığınmaktan, yüce Allah'a el açmaktan kibirleniyorlar. Büyükleniyorlar. Çağdaş insan materyalizm küfrünün etkisiyle bugün bu konuma düşmüştür maalesef. Yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya yalvarmaktan, yüce Allah'a sığınmaktan kendini müstağni görüyor. İhtiyaç hissetmiyor. Bugün biz insanlara Allah Subhanahu ve Taala'dan başkasına bağlanmanın Allah Subhanahu ve Teala'dan başkasına yalvarmanın, Allah'tan başkasına ibadetle yönelmenin şirk olduğunu izah edebiliriz, anlatabiliriz ve onlar buna ikna olabilirler. Kabirlere gitmenin, oralara dua etmenin, kabirlere yalvarmanın, ölülerden yardım istemenin şirk olduğunu anlayabilirler. Bunu kabullenebilirler. Ama kendileri de Allah Azza ve Celle'ye dua eden hale dönüşmeyebilirler. İşte bugün materyalizm küfrünün toplumlar üzerindeki etkisi yüzünden insanlar gaybı mutlak manada inkar ediyorlar. Gaybı mutlak manada reddediyorlar. Yani ölülere, türbelere, kabirlere, taşlara yalvarmadıkları gibi Allah Azze ve Celle'ye de yalvarmıyorlar. Yüce Allah'a da sığınmıyorlar. Allah'a yalvarmak, Allah'a sığınmak, Allah'a dua etmek gibi bir gereksinim hissetmiyorlar. Niye yalvarsınlar ki? Çünkü materyalizm onlara neyi telkin etti? Hangi akideyi öğretti? Her şeyin makul bir açıklaması var. Her şey sebeplere bağlı. Gayb diye bir şey yok. Gayb alemi diye bir şey yok. Görünmez bazı güçlerden görünmez bazı güçlere itikad etmeyin. Görünmeyen şeylere itikat beslemeyin. gayba itikad beslemeyin. Siz görünen sebeplere bakın. Her şeyin Açıklanabilir bir açıklaması var, makul bir açıklaması var dediler. Gayb inanışını yıktılar. Eskiden yeryüzü halkları isterse hak dinin, İslam dininin mensubu olsun, ister batıl dinlerin mensupları olsun, kardeşlerim bela, musibet anında, sıkıntı anında, kıtlık anında ya da savaşlarda yenildikleri zaman ya da depremler olduğu zaman işte tsunami vesaire böyle şeyler olduğu zaman ne yapıyorlardı? Gayba yöneliyorlardı. Gayba. Batıl tanrılara, batıl ilahlara yöneliyorlardı. Batıl ehli, Müslümanlar ise tek ilaha, hak ilaha, Rabbul Alemine yöneliyordu. Gayiptan biliyordu bunu. Bunun gaybi bir iş olduğuna itikad ediyor. Allah Subhanahu ve Taala'nın bunu yönettiğine, idare ettiğine, dilediğine yarattığına inanıyorlardı. Yani gaybi bir inanış vardı yeryüzü halklarının tümünde. Hristiyanlar için de bu böyle, Yahudiler için de bu böyle ve diğer batıl din mensupları için de bu böyle. Hak dinin mensubu olan Müslümanlar için de bu böyle. Savaşta yenildikleri zaman bunu gayb ile ilişkilendiriyorlardı. Gayb ile ilişkilendiriyorlardı. Gayba yöneliyorlardı bir yüce kudrete görmedikleri, müşahede etmedikleri, duyu organlarıyla bilmedikleri, duyu organları aracılığıyla şahit olmadıkları bir yüce güce inanıyorlardı. O gücün emrine, o gücün askerlerine inanıyorlardı. Bunu kendi dillerinde, kendi itikatlarında Yagat diye isimlendiriyorlardı. Ya İsa babamız, tanrımız diye isimlendiriyorlardı batıl yere. Başka bir Budist başka bir isim veriyordu. Başka bir kafir başka bir isim veriyordu. Ama hepsinin ortak paydası dinin özü olan gayb inanışıydı. Gayb. Müslümanlar ise başlarına gelen musibetleri Allah Azze ve Celle'den biliyor, Allah'a yöneliyor, Allah'a sığınıyor, Allah'a yalvarıyorlardı. Fakat ne zaman materyalizm küfrü, Geçmiş asırlara nispetle bu asırda yayılınca bütün ülkelere, halklara sirayet edince, bütün insanlara sirayet edince ve çağdaş bilimsel gelişmeler, teknolojik gelişmeler de bu küfrün zemini üzerine kurulunca çağdaş bütün bilimsel gelişmeler bu küfür zemininde yeşerdi, büyüdü, bu küfür zemini üzerine bina edildi. Teknoloji yayıldıkça materyalizm de dolayısıyla beraberinde yayıldı. Ülkeleri, halkları işgal etti. Kalpleri işgal etti. Materyalizm iki büyük inanç esasını yıktı. Ve bu iki büyük inanç esası dinin özüdür. Bir Allah'a iman iki ahirete iman. Bütün dinlerin özü budur. Bütün dinler ister bunu Allah Azza ve Celle olarak isimlendirsinler ister başka bir isim versinler yüce bir kudreti iman ederler şirk koşarak onun yanında başka şeylere de itikad ettikleri olur ama en yüce bir kudreti iman ederler yani gayba iman ediyorlar gayb ile ilişkilendiriyorlar onun için mesela Hristiyanlar indinde o vakitler materyalizm küfrü Avrupa'yı işgal etmeden önce Papazlar çok etkindi değil mi? Yönetimde rol oynayacak, kralları bile etkileyecek, halkı tamamen etkileyecek güçleri vardı. Niçin haçlı seferleri deniliyor kafirlerin doğuya yaptıkları seferlere, Avrupalıların doğuya yaptıkları seferlere? Niçin? Dinle ilişkilendiriliyor. Çünkü o seferleri papazlar tertipliyordu. Halk, halkı papazlar galeyana getiriyordu. Halkı papazlar yönetiyordu. Korkutuyorlardı Onlara diyorlardı ki İsa babamız kızdı bize Bu musibet bu yüzden geldi Tanrımız İsa bize gazap etti diyorlardı Yani gaybi bir inanış vardı Anlatabiliyor muyum? Gaybi bir inanış Müslümanların başına da musibet gelince Ne diyorlardı musibet ha Biz günah işledik Rabbul alemin tek ilah Hak ilah Rabbimiz azze ve celle Bize gazap etti Müslümanlar da gayba bağlıyordu Hristiyanlar da gayba bağlıyordu. Bütün insanlar. Ama materyalizm küfrü yayılınca kalpleri, ülkeleri, beldeleri, halkları etkisi altına alınca insanlar bu iki büyük inanç esasını kaybettiler. Gayba inanışı tamamen gayb kaybettiler. Avrupa'da kilise tamamen geri adım attı. Materyalizm karşısında. Geri adım attı, attı, attı, kiliseye kadar girdi papaz. Kapıyı kapattı. Dışarı çıkamadı. Halkın üzerindeki bütün etkisini kaybetti. Halkın arasında bu küfür akımı yayıldı. İslam beldelerine de geldi bu. İslam beldelerinde de kalpleri işgal etti. İslam beldelerinde de beldeleri işgal etti. Bu materyalizm küfrü. Hangi inancı tesis ettiler onun yerine? Allah'a gayba inanışın yerine hangi inancı telkin et, tesis ettiler? Gayba inanış iki yönlü. Bir yüce bir kudrete iman yani bizim dilimizde Allah'a iman ikincisi ahirete iman yani bu hayatla sınırlı olmadığını iman birincisinin yerine her şey kendi kendine oluyor inanışını tesis ettiler her şey kendi kendine oluyor ikincisinin yerine Hayat bu hayattan ibarettir inanışını telkin ettiler. Böylece materyalizm küfrüyle gayba inanış tamamen silindi. Gayba iman etmeyince kişi niye dua etmeye gereksinim duysun? Her şey kendi kendine oluyorsa, deprem fay hattından, hastalık mikroplardan, şifa ilaçlardan... Açlık şundan Savaşta kaybetmek şundan dolayı Kazanmak bundan dolayı Yani her şeyin Bu şekilde Sebeplerle makul açıklamaları var Materyalizm Bu itikadı söyledi Allah nerede Siz okullarda Çocukluğunuzdan beri Materyalistler olarak yetiştirildiniz Yetiştiriliyoruz Güneş geliyor Yerden su gidiyor Göğe çıkıyor, bulut oluyor, rüzgar bulutu götürüyor, bir yerde yağmuru indiriyor. Allah nerede? Nerede Allah? Fizik kitabının içinde var mı? Bir defa olsun Allah sözcüğü. Tanrı sözcüğü yok, o da yok. Tanrı sözcüğü de yok. Fizik kitabının tümü, biyoloji kitabının tümü neyi söylüyor size? Her şey kendiliğinden oluyor. Her şey kendiliğinden oluyor. Devamlı bu inanç telkin ediliyor. Hatta siz farkında değilsiniz. Televizyonlarda, radyolarda, haberlerde de bu inanç temelinde haberler sunuluyor. Allah yok. Allah ile ilişkilendirilmiyor. Özellikle. Yüce Allah ile ilişkilendirilmiyor. Depremler, musibetler, belalar, seller, trafik kazaları vesaire. Hangisi Allah ile ilişkilendiriliyor? Hiçbirisi. Hangisi gaypla ilişkilendiriliyor? Hiçbirisi. Hiçbirisi. E bu insanlar yalvarmaya, yakarmaya, acizlik içerisinde el açıp sığınmaya niçin gereksinim duysunlar? Niye ihtiyaç duysunlar ki? Nitekim duymuyorlar. Onları kabirler hususundaki şirk kendilerini anlatınca da hemen de ikna oluyorlar. Evet diyorlar ya ölüye yalvarılır mı ya? Türbeye yalvarılır mı diyorlar. Ama Allah'a da yalvarmıyorlar. Allah'a da yalvarmıyorlar. Yani şirki reddediyorlar ama uluhiyet tevhidini kabul etmiyorlar. Yüce Allah'a da sığınmıyorlar. Bugün çağdaş insan... Bu materyalizm küfrünün etkisiyle bilerek, bilmeyerek kalbinde gizleyerek açığa çıkartarak Yüce Allah Azze ve Celle'ye yalvarmaktan yakarmaktan, dua etmekten kibirleniyor. Bu ayeti de geçtiği gibi. يَسْتَقْبِرُونَ an ibadeti. Onlar ki bana ibadetten büyükleniyorlar. İşte bu insan grubu Yüce Allah, türbelere yalvarmadığı gibi, ölülere yalvarmadığı gibi, yüce Allah'tan başkasına yalvarmadığı gibi, yüce Allah'tan başkasına sığınmadığı gibi, Allah'a da sığınmıyor. Ne yapıyor? يَسْتَكْبِرُونَ An اِبَادَتِ illah. Allah'a ibadetten büyükleniyor. Bilinçli ya da bilinçsiz. Maalesef insanlardan büyük bir kesim bu durumda. Geçmiş asırlara nispetle geçmiş asırlarda bu materyalistlere ne isim veriliyordu? Dehriyun ya da tabiatçılar ya da tabiat perestler Dehriyun. Geçmiş asırlardaki isimleri buydu. Ama bunlar toplumun içerisinde sayılabilecek kadar azdılar. İnsanlık tarihi boyunca bunlar sayılabilecek kadar azdırlar tarih insanlık tarihinde sayılabilecek kadar azdırlar o kadar azdırlar bazı filozoflar, bazı uç insanlardı yani fakat bugün Dehriyun akidesi tarihte hiçbir dönemde olmadığı kadar bütün insanlığın arasında hakim olmuş yayılmış beldeleri ülkeleri etkisi altına almıştır hatta İslam beldelerini etkisi altına almıştır hatta İslam beldelerini hatta İslam beldelerinde kurulan devletler bu inanç esası üzerine devletlerini bina etmişlerdir onun için dini tıpkı Avrupa'daki muameleye tabi tutmuşlardır Avrupa'da materyalizm küfrü büyüyünce dini nereye tıktılar? Kiliseye. İslam beldeleri de ne yaptı? Bu hususta materyalizm küfründen etkilendikleri için dini camiye tıktı. Devletin içerisine kabul etmedi. Toplumun içerisine kabul etmedi. Sosyal hayatta istemedi. Dini camiye tıktı. Bütün bunlar materyalizm küfrüdür işte. Ve materyalizm küfrünün İnsan üzerindeki etkilerinden birisi de yüce Allah Subhanahu ve Taala'ya gereksinim duymaması insanların. İhtiyaç duymaması, ihtiyaç hissetmemesi. Allah azze ve celle'ye yönelmek, sığınmak, yalvarmak gibi bir ihtiyaç hissetmemesi. Yani insanların dertleri mi yok? Sıkıntıları mı yok? Hiç mi başlarına bela gelmiyor? Hiç mi sıkıntı gelmiyor başlarına? Geliyor. Fakat insanlar sıkıntılarını Yüce Allah'a yalvararak, Yüce Allah'a sığınarak, Yüce Allah'tan yardım isteyerek çözmüyorlar. Bu büyük bir kesim toplumda. Şüphesiz ki toplumun tümü böyle değil. Şirk koşanlar, Yüce Allah'tan başkalarına yalvaranlar, gayba itikat bina edenler, gaybi bir inancı bulunanlar yine ekseriyet, yine çoğunluk. Onlar da ikinci sınıf. Birinci sınıf neydi? Müstekbirler. ibadet ve dua hususunda üç sınıf insanı Bir, kibirlenenler. iki şirk koşanlar. iki şirk koşanlar. Bunlar da dua ediyorlar ama Yüce Allah Azze ve Celle'nin başkasına. Üçüncü sınıf, tevhid ehli, yani duayı Allah'a has kılanlar. Şimdi bu ayeti kerimeden ne öğrendik? Duanın ibadet olduğunu öğrendik. Bununla ilgili başka bir ayet daha. Örnek vermek istiyorum kardeşlerim. Dua meselesinin önemine binaen ibadetin aslı olduğu için bu dersi sadece duaya ayırmak istiyorum. Öbür ibadet çeşitlerini daha seri bir şekilde havf, reca gibi haşyet, ragbet, rahbe gibi diğer ibadet çeşitlerini daha seri bir şekilde geçeceğiz. Ama dua önemli. Ve dua Rahbetin, rahbetin, Havfın, Reca'nın mazharı. Kendisinde göründüğü yer. Dua. Dua. Duada Havf ortaya çıkar. Duada Reca ortaya çıkar. İstigafe bir duadır zaten. Diğer ibadet çeşitleri. Hepsi duada toplanıyor. İstiane bir duadır. İstiane ne demek? Yardım istemek. Bu bir duadır zaten. İstigaf ne demek? Feryat ederek yardım istemek. Bu da bir duadır zaten. Khalf ne demek? Korkmak demek. O duanın içindedir zaten. Reca ne demek? Ümid etmek. Bu duanın içindedir zaten. Bak diğerlerinin hepsi duada toplanıyor. Onun için dua en önemli, onun için dua en büyük. Onun için duada şirk'e düştüler. Yani khalf seni zaten duaya yönlendirir. Khalf ile dua edersin değil mi? Reca seni zaten duaya yönlendirir. Reca ile dua edersin, değil mi? Evet. yüce Allah Subhanahu ve Taala buyuruyor ki ayet-i kerimede ve men azallu mimmen kimdir o kimseden daha sapık? ve men azallu mimmen yed'u min dunillahi la yestecibu leh ilâ yevmil kıyâme kıyamet gününe kadar kendisine icabet edemeyecek kimselere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Bakın ayete dikkat edin. ve men azallu minmen yed'û ne yapan? Dua eder. Yüce Allah ne buyuruyor? dua eden Allah'tan başka kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek bir takım kimselere yalvarandan dua edenden daha sapık kim olabilir? Yüce Allah Subhanahu ve Teala burada kendisinden başkasına dua edenin sapık olduğunu haber veriyor. Kendisinden başkasına yalvarıp yakaranın dua ne demek? Biz dilimize bunu çağırmak, yalvarmak olarak Tercüme ederiz. Dua çağırmak demektir. Hani meşhur bir beyit var ya söyleniyor. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Orada çağırmak ne? Dua. Seher derde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Çağırmak ne? Dua. Dua çağırmak demek. Dua. Davet kelimesi ile dua kelimesi birbiriyle aynı köktendir. Davet ve dua. Davet ve dua. Davet ne demek? Çağırmak. Davet etmek, çağırmak demek. Du'a ne demek? O da çağırmak demek. O da çağırmak demek. Demek ki du'a çağırmak demek. Du'a yalvarmak demek. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki: Vemen adallu minmen yedu'u kim o kimseden daha sapıktır ki? Ne yapıyor? Yedu'u dua ediyor. Kime? Mindun illa Allah'tan başkalarına. Öyle kimselere dua ediyor ki Men la yestecibu lehu Kendisine icabet edemeyecek kimselere Ne zamana kadar icabet edemeyecek? İla yevmil kıyamet Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek Kendisine karşılık veremeyecek kimselere Dua edenden, yalvarandan Daha sapık kim olabilir? Şimdi devamına bakalım Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ve hum an duaaihim gafilun Onlar ise onun duasından yani dua edilenler onların duasından dua edenlerin duasından neler gafilun gafletteler. Dua edilenlerin haberi bile yok. Bunlar gelmişler yalvarıyorlar dua ediyorlar ama dua edilenlerin haberi bile yok. Kendilerine dua edenlerden ve kendilerine dua edildiğinden haberleri bile yok. Sonra Yüce Allah ne buyuruyor? Ve izah huşiren nasu kanu lehum e'da'en İnsanlar dirilince de kanu onlar yani dua edilenler lehum onlara yani dua edenlere. Dua edilenler dua edenlere e'da'en. Ne kesilirler? Düşman kesilirler. Dünyada haberleri yok. Yüce Allah Azze ve Celle onların dünyadaki hallerini haber verdi. Siz o kadar şaşkın, o kadar sapıksınız ki Yüce Allah'tan başka kendinize kıyamete kadar icabet edemeyecek kimselere yalvarıyorsunuz. Ve o dua edip yalvardıklarınızın sizden haberi bile yok. Sizin yalvarışınızdan ve duanızdan haberi bile yok. Bu dünyadaki halleri. Ahiretteki halleri, dua edip yalvardıkları, kişi dua edip yalvardığından nevma, bir şey umduğu için dua eder değil mi? Ama dua edip yalvardıkları, umduklarını gerçekleştirmek şöyle bir kenarda dursun. Kıyamet günü kendilerine o saygıyı, o ibadeti, o acizliği gösterenlere düşman kesilecekler. Kendilerine dua edenlere düşman kesilecekler. Şimdi dikkat edin. Ne buyuruyor yazıcılar Allah? Ve kanu bi ibadetihim kafirin. Ve onların neyini? İbadetlerini kafir reddedecekler. İbadetlerini mi? Onlar ibadet etmediler ki. Dua ettiler. Dua ibadet. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede duayı ibadet olarak açıklamış, duayı ibadet olarak isimlendirmiştir. Baştan beri duadan bahsediyordu. Dua ettiler, onlar onların duasından haberdar değiller. Şimdi ayet sonu nasıl bitti? Kıyamet günü onların duasını gelmesi gerekiyordu değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman Yüce Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurması gerekiyor gibiydi. Onların duasını reddederler. Hayır. Onların ibadetini. Çünkü dua ibadettir. Çünkü dua ibadettir. Peki Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına dua etmenin şirk olduğunu. bundan başka çok açık seçik bir delili var mı? Evet. Yüce Allah Azze ve Celle duayı ibadet olarak isimlendirdiği gibi Kur'an'da Dua, kendisinden başkasına dua etmeyi de şirk olarak isimlendirmiştir bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor vellezine ted'une min dunihi o onun yanı sıra yalvardıklarınız dua ettikleriniz ne yaptıklarınız dua ettikleriniz var ya ma yemlikune min qitmir bir çekirdeğin qitmir, hurma çekirdeğinin zarı zeri Zer mi? Zar mı diyorsunuz? Zar diyorsunuz. Heh. Hurma çekirdeğinin zarı. Kıtmir. Yüce Allah buyuruyor ki onun yanı sıra sizin ne yaptıklarınız? Dua ettikleriniz. Onun yanı sıra sizin dua ettikleriniz bir kıtmire yani hurma çekirdeğinin üstünü saran o incecik zara bile malik değiller. O incecik zara bile sahip değiller, egemen değiller. O incecik zarın bile hükümranı değiller. Nerede kaldı ki alemlerin hükümrani olsunlar? İncecik, küçücük bir şeye bile malik, sahip, egemen, hükümran değiller. Yüce Allah Azze ve Celle bu ayette kendisinden başka yalvarılan, dua edilenlerin durumunu anlatıyor. Yani sizin Ondan başka yalvardıklarınız acizler, güçsüzler, kuvvetsizler. Hiçbir şeye malik değiller. Ondan başka ne yaptıklarınız? Dua ettikleriniz. Dikkat edin. Dua. Şimdi dua geçiyor. Sonra ne buyuruyor? Yüce Allah buyuruyor. İnted'uhum Eğer onlara dua etseniz La yesme'u dua ekum Sizin duanızı La yesme'u. Ne yapmazlar? işitmezler. Onlara dua etseniz sizin duanızı işitmezler. Birisi kalktı bizimle tartışıyor. Hayır, işitirler. Onunla tartışmaya girmiyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle devamında ne buyuruyor? Ve le Varsın işitsinler. Yani işittiklerini ispatlayınca onlara dua etmek caiz mi olacak? Şimdi kabirdekiler işitir mi işitmez mi? İşte bizim delillerimiz var işitir. Hayır işitmez. O tartışmayı şöyle bir kenara koyalım. Siz niçin bu hususta bizimle tartışıyorsunuz? Yoksa işittiklerini ispat ettikten sonra onlara yalvarıp yakarmayı onlara dua etmeyi caiz mi kılmak istiyorsunuz? Vela üsemiyor. Yahu neye çalışıyorsun sen? Kabirdekiler işitirler. Ya işitirler işitmezler Nereye varmak istiyorsun İşitseler ne olacak Yüce Allah buyuruyor ki Varsın işitsinler İşitseler ne olacak yani İşitiyorlarsa onlara, Onlar ibadete layık mı olacaklar İşitiyorlar ise Dua edilmeye hak mı kazanacaklar Dua edilmeye layık mı olacaklar Ve lev semiu Varsın işitsinler. Ne buyuruyor? Mestecabu lekum. Size icabet edemezler. Karşılık veremezler. Size bir karşılıkta bulunamazlar. Çünkü malik değiller. Kadir değiller. Yani Yüce Allah Azze ve Celle onların şaşkınlığını, dalaletini, onların ne kadar ilim yolundan ve akıl yolundan uzaklaştıklarını... Ne kadar ahmaklaştıklarını ortaya koyuyor. İcabet edemezler. Buna kadir değiller. Mestecabu lekum. Ve yevmel kıyameti bu dünyadaki halleriydi. Yüce Allah ne buyuruyor şimdi? Ve yevmel kıyameti kıyamet günü olunca da yekfurune reddederler. Neyi? Şimdi ayeti okuyoruz ya. Onlara dua etseniz işitmezler, işitseler de sizin duanızı icabet edemezler. Sizin Allah'tan başka dua ettikleriniz böyle geliyordu. Kıyamet günü de reddederler. Neyi? Duanızı. Böyle gelmesini beklerdik değil mi? Dünyada işitmezler, işitseler de cevap veremezler duanıza. Kıyamet günü de duanızı inkar ederler. Böyle gelmesini bekliyorduk. Peki ne olarak geldi? Yakfuruna kum, Kıyamet günü de şirkinizi ne yaparlar? Reddederler. İşte Yüce Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede kendisinden başkasına duayı şirk olarak isimlendirmiştir. Kıyamet günü de şirkinizi reddederler. Yüce Allah Azze ve Celle sonra buyuruyor ki la yunebbi'uke sana haber <gülüyor> veremez mislu habir habir olan Allah gibi hiç kimse. Bak bunları hep Allah azze ve celle bize haber veriyor. Kıyamet günü onların halinin ne olacağını biz nereden bilecektik? Allahu Teala bize haber veriyor. Bize irşad olsun, bize hidayet olsun, bize yol gösterici olsun diye. Bize yol gösterici olsun diye. Çok ayet var. Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili Mekke müşriklerinin duada şirk koştukları ile ilgili ve Yüce Allah'tan başkasına dua etmeyi yasaklayan Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına dua etmenin şirk olduğunu beyan eden çok ayet var. Daha önce geçmiş ayet Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor Mescitler Allah'ındır o halde Allah'ın yanı sıra hiç kimseye yalvarmayın. Sonra yüce Allah Azze ve celle ondan sonraki ayette buyuruyor. Cin suresinde yine bir sonraki ayette buyuruyor. Kul innama ed'u rabbi la ushriku bihi ehada. Kul'deki innama ed'u rabbi ben yalınız sadece sırf Rabbime dua ederim. Ben yalnız Rabbime dua ederim. Ol innama edoo Rabbi, vela üşrikü bhi ahada. Ona hiçbir şeyi şirk koşmak. Demek ki ondan başkasına dua şirktir. Ben yalnız Rabbime dua ederim. Ona hiçbir şeyi ortak şirk koşmam. Yine yüce Allah azze ve celle buyuruyor. Velzîne yed'ûne min dûnillâhi lâ yahlukûne şey'en ve hum yuhlukûn. Sizin Allah'tan başka dua ettikleriniz yed'ûne ne yaptıklarınız? Dua ettikleriniz. Min dûnillâh. Allah'tan başka Allah'ın yanı sıra dua ettikleriniz lâ yahlukûne şey'en. Hiçbir şey yaratamaz. Madem ki yaratmaya kadir değiller o halde dua edilmeye ehil olamazlar. Burada Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'deki en önemli kaidelerden tevhid kurallarından kaidelerinden birisiyle karşı karşıyayız. yüce Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin ibadet ettiklerinden hususen üç sıfatı nefyetmiştir. Halik olmalarını Malik olmalarını ve rezzak olmalarını. Halik olmalarını, malik olmalarını ve rezzak olmalarını. Yani rububiyeti nefyetmiştir. Bunlar rububiyet. Halik olmak, malik olmak, rezzak. Bunlar rububiyet. Yüce Allah Subhanahu ve teala müşriklerin ibadet ettiklerinden bu üç sıfatı nef Bu üç sıfatı. Yani bu üç sıfata malik değillerse yani halik yaratıcı değil iseler dua ve ibadete de layık değildirdir malik ve rezzak değil iseler ki değiller o zaman dua ve ibadete layık değiller şimdi ise subhanallah yoldan saptıran bazı deccallar diyorlar ki yüce Allah'tan başkasına dua etmek şirk değildir eğer dua ettiğinin halik olduğuna inanmıyorsan onun halik olduğuna inanma diyor Allah'ın yaratıcı olduğuna inan Allah'tan başkasına dua edebilirsin subhanallah Mekkeli müşrikler de böyleydi dua ettiklerinin yaratıcı olduğuna inanmıyorlardı ki dua ettikleri hakkında yaratıcılık sıfatı ispat etmiyorlardı ki iddia etmiyorlardı ki ama Yüce Allah Azze ve Celle niçin burada beyan ediyor? La yehlukune şey'en. Hiçbir şey yaratmamışlar. Bu kaideyi takrir etmek için. Yani madem ki yaratmamışlar o halde onlara dua edilmez. Baştan okuyayım ayeti. Ve'l-lezîne yed'ûne min dûnillâhi la yehlukûne şey'en ve'hum yukhlequn. Hiçbir şey yaratmamışlar yaratmak şöyle dursun Ve onların kendileri yaratılmış nasıl olur da duaya layık olurlar nasıl olur da duaya ehil olurlar sonra Rabbimiz ne buyuruyor ölüdürler ölüdürler ee yani ölüyseler dua edilmez mi onlara yalvarılmaz mı onlara el açılmaz mı ölüyseler evet Emvatun, ölüdürler. Gayru ehya. Diri değiller. E canım burada putları kastetmiş. <gayru> Emvatun, <ehyâ> onlar ölü gibidirler. Gayru ahya <ehyâ> diri değiller. Allah-u Teala sonunu buyuruyor. Ve ne? yeş'urûne <gayru> eyyâne yub'atın. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Cemaat değil bunlar. Dirilecekler. Dirilecekler. Bunlar o taşlar değiller. Bunlar dirilecek olanlar. Emvatun gayru ahya Ölüler. Diri değiller. Ve ma yeş'urûne eyyâne Yub'atûn. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Dua. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kimse bunun gibi sayılamayacak kadar çok Ayet-i Kerime ile karşılaşır. Yine hadisi şeriflerde dua ile ilgili çok sayıda ayet-i kerime var. Rabbimiz Subhanahu ve Teala pek çok ayet-i kerimede duanın sadece kendisine has kılınacağını beyan etmiş. Şimdi biz geçen ders bunu yine zikretmiştik. Bismillah. Biz geçen ders yine zikretmiştik. Demiş ki, demiştik ki burada müellif rahmetullahi aleyh'in saydığı ibadet çeşitleri olarak saydığı hawf var. Havf korkmak demek. Reca var. Reca ummak demek. Bunların yüce Allah'tan başkasına yöneltik, yöneltildikleri zaman Yüce Allah'tan başkasına bunlar yöneltildiği zaman ibadet olan sureti vardır, ibadet olmayan sureti vardır. Yani Allah'tan başkasına karşı duyulan her türlü havf, korku, şirk değildir. Allah'tan başkasına duyulan her türlü reca, şirk değildir. Allah'tan başkasına yapılan her türlü istiane, yani yardım isteme şirk Değildir. Peki Allah'tan başkasına yapılan her türlü yalvarış şirk midir? Değildir. Dua kelimesinin biz demin dedik ki dilimizde çağırmak ve yalvarmak olarak karşılıyoruz değil mi? Yalvarmak. Mesela bazen birisi yanında sizin bir talebiniz olduğu zaman ne dersiniz? Ya yalvarıyorum sana dersiniz. Şirk mi? Değil şirk değil. İşte kardeşlerim buraya dikkat edin bidat, dalalet ve şirk ehli caiz olan havf caiz olan reca, caiz olan istiane caiz olan dua yaratılmıştan yaratılmışa caiz olan dua Yaratılmıştan yaratılmışa caiz olan istiâne. Yaratılmıştan bir diğer yaratılmışa caiz olan yalvarış, caiz olan half, caiz olan recayı delil getirirler yüce Allah'tan başkasına dua etmeye, sığınmaya, yüce Allah'tan başkasına de bulunmaya taabbut şeklinde. Yani Yüce Allah azza ve celleden başkasına yaptıkları ibadet korkusuna neyi delil getirirler? Yaratılmışlar arasında caiz olan korkuya delil getirirler. Yüce Allah'tan başka sına ibadet suretinde yaptıkları yalvarışa neyi delil getirirler? Yaratılmışlar arasındaki caiz olan yalvarmayı duayı istemeyi çağırmayı delil olarak getirirler mesela siz ona iyâkena'budu ve iyâkenesta'in ayetini okusanız deseniz ki bak Rabbimiz azze ve celle ibadetin ve yardım istemenin kendisine has kılınmasını emrediyor bana ibadet edin benden yardım isteyin buyuruyor o halde Allah'tan başka türbelerden kabirlerden cinlerden ağaçlardan taşlardan yardım istenmez denildiği zaman size hemen şunu delil olarak öne sürmeye kalkışırlar derler ki ne yani şimdi ben sana desem ki şu çuvalı kaldır bana yardım et desem şirk mi olur bana yardım et şu sıkıntımı gider dersem şirk mi olur derler böylece ne yapmaya çalışıyorlar caiz olan yaratılmışlar arasında Caiz olan yardım istemeyi, haram olan, şirk olan, Allah'tan başkasından ibadet suretinde yardım istemeye delil olarak getirmek istiyorlar. Onlara ne deriz? Birincisi şunu söyleriz. Deriz ki Yüce Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimelerde duanın kendisine has kılınmasını emrediyor. Doğru mu? İşte ayetler. Evet doğru. Kendisinden başkasına duayı şirk olarak isimlendiriyor. Doğru mu? Evet doğru. Kendisinden başkasına duayı bu ayetlerde haram kılıyor. O halde bu duayı bana açıkla. Öyle ya. Demek ki bu ayetler neyi gösteriyor? Bir dua var. Yalnızca Allah'a has kılınması gerekiyor. O da nedir? Taabbud suretinde dua. Taabbud suretinde dua. Yüce Allah Azze ve Celle yani yaratılmışların birbirine yalvarması, yaratılmışların birbirine duası ile ilgili ayet de var. Yüce Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor. La <gülüyor> tecalu dua'er rasuli Rasulün duasını yani çağırmasını beynekum aranızda Rasulün duasını yani Rasulün ne yapını ne yapışını çağırmasını Rasulün sizi ne yapmasını çağırmasını. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sizi çağırıyorsa siz onu yapmayın ne yapmayın ke dua'i ba'dıkum ba'dan birinizin diğerini çağırması gibi yapmayın tutmayın değerlendirmeyin Resulün sizi duasını yani Resulün sizine atmasını çağırmasını birinizin diğerine çağırışı birinizin diğerine yalvarışı gibi yapmayın eşit tutmayın denk tutmayın Resul'ün çağırması nedir? İtaat edilmesi mutlak farz olan bir emirdir. Sizin birbirinizi çağırmanız gibi değildir. Bak hangi lafız geçiyor? Dua. Ke du'a i ba'dikum ba'dan. Bu da neyi gösteriyor? Bir kişinin diğerine dua etmesi yani yalvarması caizdir. Taabbud suretinde olmadır abbud suretinde olmadıkça. Peki bunun kriteri ne? Yani bir kişi hangi ölçülerde hangi sınırlarda bir diğer kişiye yalvarabilir? Bir kişi hangi ölçü, hangi kritere göre hangi sınırlara kadar bir diğer kişiden yardım isteyebilir? Bir kul diğer kuldan yardım isteyebilir mi? İsteyebilir, caizdir. Ama Allah buyuruyor sadece benden yardım isteyin o taabbut suretindeki istianedir. O Allah'a kastır. Bir ibadet çeşidi olarak istiane Allah'a kastır. Ama kulların arasındaki istiane yani yardım isteme o başkadır. Peki bunun ölçüsü ne? Sınırı ne? Kriteri ne? Kardeşlerim bunun ölçüsü, kriteri, sınırı şudur. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeyi Allah'tan başkasından istemek şirktir. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeyi Allah'tan başkasından istemek şirktir. Temel ölçü budur kardeşlerim. Günahların affı, günahların affını bir yaratılmıştan istersen şirktir. Yağmurun yağması kimin kudretindedir? Allah'ın bir başkasından bir yaratılmıştan istersen şirktir hastalığın giderilmesi kimin kudretinde Allah'ın kudretinde bir yaratılmıştan bunu istersen şirktir mutlak manada istersen şirktir bunun gibi Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi Allah'tan başkasından istemen Allah'tan başkasına bunun için yalvarman şirktir. Bunun için Allah'tan başkasından yardım istemen şirktir. Çünkü ona sadece Allah'ın gücü yeter. Bu kuralı anladıktan sonra şunu anlarsınız. Demek ki kardeşlerim yaratılmış bir kimseden gücünün yettiği şeyleri istemek şirk değildir. Yaratılmışlardan güçlerinin yettiği bir şeyi istemek şirk değildir. Bu şirk değil. Şirk olan ne? Ancak Allah'ın kadir olduğu bir şeyi Allah'tan başkasından istemek. O halde yaratılmışlardan kadir oldukları güçlerinin yettiği bir şeyi istemen şirk değildir. Bunun açılımı temel budur. Temel budur. Bunun açılımını ilim ehlinden bazıları daha iyi anlaşılsın, fehmedilsin diye şöyle sunmuşlar. Hay, diri, kadir, gücü yeten ve hadır. Yani orada bulunan hazır kişiden herhangi bir şeyi istemek şirk değildir. İstediğin kişi birincisi ne olacak? Diri. İkincisi ne olacak? Kadir. Ha. O istediğin o şeyi vermeye güç yetirebilecek. Üçüncüsü ne olacak? Hazır. Orada bulunacak. Hayın zıttı ne? Dirinin zıttı ölü. Hazırın zıttı ne? Hazır o gayip, gayipte olan bir kişiden ya da ölüden istersen nedir? Şirktir bu üç şart. Bu üç şartın döndüğü şey yine kudret. Niçin? Hay olmayana yani ölüye, ölüden bir şey istenmez. Çünkü ona güç yetiremez. Yani ölüden bir şey istediğin zaman da yine hangi duruma düşmüş olursun? Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği bir şeyi, Allah'tan başkasından isteyen durumuna düşmüş olursun. Ölüden istediğin zaman. Gaib olandan istediğin zaman. Hangi duruma düşmüş olursun? Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi Allah'tan başkasından istemiş olursun. Onun için temel şey kadir olması. Kudret. Ama açılımı eğer yaratılmışlardan bir şey istemek yaratılmışa yalvarıp yakarmak yaratılmışlardan yardım istemek ne zaman caizdir? Hay, kadir ve hazır ise hay, kadir ve hazır ise caizdir. Ama hay gadir ve hazır değilse o zaman caiz değildir. Meselenin özü budur. Demek ki Allah'a has kılınacak dua yüce Allah azze ve celle'ye taabbud olarak yapılacak duadır. Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği şeyleri Allah'tan istemek. Sadece onun gücü yeter çünkü buna. Sadece onun gücü yeter. Ha, bir kişi yaratılmışlardan istemeyi mutlak manada terk yolunu seçerse bu da nedir tevhitte kemaldir yaratılmışlardan istemiyor borcu oluyor borç para 10 milyar borcun var yaratılmışlar bu 10 milyar parayı sana vermeye kadir miler Kadir, Yüce Allah Azze ve Celle onlara bu gücü vermiştir. Birisini Ahmet'e vermiş, Mehmet'e vermiş, Süleyman'a vermiş. Heh, i̇steyebilir misin? İsteyebilirsin. Peki istemeyi terk edip, yalnızca Allah'a yalvarıp ondan isteyebilir misin? Evet. Evet. Yalnızca Allah'a yalvarıp ondan isteyebilirsin. Bu da tevhidde kemaldir, tevekkülde kemaldir. Yüce Allah Azze ve Celle'ye imanda ve Allah'a ibadette kemaldir kardeşlerim. Bu kuralı iyi öğrenin. Bu kural istiğase için de geçerli, istiğane için de geçerli. Bu kural diğerleri için de geçerli, diğer ibadet çeşitlerinden birçoğu için de geçerli. Demek ki onlarda da şirk olan, havfta mesela şirk olan şekli var, şirk olmayan şekli var. Ve bazıları da geçen hafta söylemiştik dersimizde, mesela adak adamak gibi istisnasız tümü şirktir. Kurban kesmek gibi istisnasız tümü şirktir. Allah'tan başkasına takarrib niyetiyle, Allah'tan başkasına taabbud, ibadet niyetiyle kurban kestiğin zaman bunun küçük şirk olan ya da caiz olan bir kısmı yok. Allah'tan başkasına kurban kesmek mutlak şirktir. Allah'tan başkasına adak adamak mutlak şirktir. Ama Havf. Havf var. Haramdır. Havf var. Caizdir. Yaratılmışlardan Havf. Havf var. Şirktir. Yani yaratılmışlardan korkarsın. O korkunla günaha girmezsin. Bu nedir? Mübah Havf. Mesela aslan'dan korkmak gibi. Bunları yeri gelince yine açıklayacağız ama Şimdi tekrar yine söylemiş olalım. Hâf var nedir? Haramdır, caiz değil. Yüce Allah azza ve celle'ye karşı isyanı gerektirecek, ibadeti terk etmeyi gerektirecek şekilde hâf. Korkuyorsun. Bu caiz değil. Üçüncüsü, hâf var şirk olur. Ölülerden sana seni çarpmaları hususunda, sana azap etmeleri hususunda velilerden korkuyorsun. Sonra kardeşlerim biz bu caiz olan ile şirk olanı birbirine karıştırmak isteyen o deccallara diyoruz ki caiz olanı delil gösterip şirk olanı da caiz kılmak isteyen o deccallara diyoruz ki yaratılmışlardan yardım isteme ile ilgili delil getiriyorsunuz. Yani velilerden yardım istemeye neyi delil getiriyorlar? türbelerden yardım istemeye neyi delil getiriyorlar? Bizim şu çuvalı kaldır diye birisinden yardım istememiz. Bize diyorlar ki siz bir çuvalı kaldırmak için ya da herhangi bir iş hususunda yanınızdaki insanlardan yardım istemiyor musunuz? Siz yardım istediğinizde şirk koşmuş olmuyorsunuz da biz niye oluyoruz diyorlar. Böylece ne yapmak istiyorlar? Hak ile batılı kurnazca Deccallıkla birbirine karıştırmak istiyorlar. Hak ile batılı. Onlara verilecek birinci cevabı söyledik. İkincisi onlara şunu sorarız kardeşler. Peki siz herkese mi yalvarıp yakıyırıyorsunuz? Yani yalvarıp yakardıklarınız hususunda herhangi bir ayrım gözetiyor musunuz yoksa gözetmiyor musunuz? Gözetiyorlar mı gözetmiyorlar mı? Gözetiyorlar. Kimlere yalvarıyorlar yakarıyorlar? Veli, salih olduğu, inanılan, böyle itikad ettikleri kimselere, kimselere yalvarıp yakarıyorlar. O halde o yalvarış, o yakarma hususi bir yalvarış ve yakarmadır. Umumi değil. İstidlali anladınız mı bilmiyorum. Ha, hususi, umumi değil. Burada ise umumi olarak gücü yeten herkesten yardım isteme Orada ne var? Yardım istemeyi bazı kimselere has kılıyorlar. Bu ibadettir. Bu ibadettir. Sizin taabbudunuzdur bu. Kabirlere, türbelere taabbudunuzdur. Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına bu surette dua etmek, yalvarmak, Yüce Allah'tan başkasını çağırmak bu surette şirktir. Zaten dua çağırmak demek. Bunlar baksana. Kendi büyüklerinin yolunu bile terk etmiştir. demini okuduğumuz beyit bir tasavvuf büyüğünün beytidir. Öyle değil mi? Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. O Rabbini çağırıyor, Allah'ı çağırıyor. Ama bunlar subhanallah. Ölüleri, türbeleri, çürümüş kemikleri, kubbeleri, taşları yardıma çağırıyorlar. Onlara yalvarıyorlar, onlara dua ediyorlar. İşte bu şirktir kardeşler. Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu hususta bizlere basiret versin, anlayış versin. Bu en önemli kısım, ibadet kısımlarından en önemli kısım dua ibadeti. Bu ibadet, dua ibadeti ibadetin özüdür, ibadetin ruhudur, ibadetin aslıdır. En çok kendisi hakkında şirk koşulan ibadettir. En çok kendisi hakkında şirke düşünen ibadettir. Onun için bu derste sadece onu açıklamakla yetindik. Bu zaten Havf'ın da Reca'nın da kendisinde göründüğü, kendisinde toplandığı ibadettir. Tevekkül de dua ile açığa çıkar. Havf da dua ile açığa çıkar. Reca da dua ile açığa çıkar. İstigase de bir duadır zaten. İstiğane de bir duadır zaten. Gördüğünüz gibi diğer ibadet çeşitleri de gelip nerede toplanıyor? Duada. Dua. O halde dua işin özü. Dua işin aslı. Dua işin özü, dua işin aslı. Evet. Bugün de dersimiz buraya kadar olsun. Havf ve Reca'ya geçmeyelim. Çünkü ikisini beraber belki üçünü beraber alırız havf, reca, tevekkül şeklinde haftaya inşallah kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz ee, ibadet çeşitlerini bitirince zaten birinci temel aslı bitirmiş olacağız ve ikinci temel asla geçeceğiz evet kardeşimiz diyor ki derste zikrettiğiniz ahkaf suresinin ayetinde Kast edilenler putlar mıdır yoksa ölüler midir? Evet ayet-i kerimede kast kendisine ibadet edilen putlardır. Fakat o putlar salihleri yani bir vakit yaşamış ve ölmüş gitmiş olan salihleri temsil etmekte idiler. Yani o putlar bir takım salihlerin sembolü idiler. Bir takım salihleri temsil ediyor idiler. Salih olduğuna inanılan, Allah'a yakın olduğuna inanılan bir takım kimseleri temsil ediyor idiler. Yahut melekleri temsil ediyor idiler bazı putlar. Bazı putlar meleklerin bir sembolü olarak yapılmıştı. Onu Mekkeli müşrikler o taşlara tamamen arkasında hiçbir inanış olmadan taş olarak görüp de tapıyor, ibadet ediyor değildiler. Bilakis onların da mensup olduğu ve üzerinde yürüdükleri bu dinin, şirk dininin bir açıklaması vardı. Yani taşlara ibadet etmekten ibaret değildi. Mesele ondan ibaret değildi. Başka pek çok dersimizde bu geçmişti. Kardeşlerim bu putlar, bu taşlar, bu heykeller zaten birçoğu Herhangi bir surete de sahip değildi. Lat putu, menat putu, uzza putu. Uzza putu bir ağaçtı mesela. Uzza bir ağaçtı, evet. Üzerine de bir bina yapılmış idi o ağacın. Aynı şekilde menat putu herhangi bir surete sahip değildi. Yüzü olan, gözü olan, burnu olan bir suret değildi. Lat putu da bir taştan ibaretti. Ne gözü, ne yüzü, ne eli, ne ayağı yoktu bir taştı beyaz bir taş idi lat putu o lat putu beyaz bir taş idi ve lat isimli bir adamın kabrinin başında idi daha sonra o lat isimli adamın kabri kayboldu ve insanlar o puta o taşa ibadet etmeye başladılar ne olarak lat olarak hatta amr ibni luhaydan Mekke'ye şirki ve putlara ibadeti ilk olarak getiren kişiden şöyle dediği nakledilmiştir. Latın ruhu bu beyaz taşın içerisine girdi. Dediği nakledilmiştir. Yani onlar hakikatte bir takım salihlere ibadet ediyor idiler. Yine meleklere de ibadet ediyor idiler. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a ibadet ediyor diyorlar. Vesair. El-Kavaydu'l-Erba derslerimizde bunu tekrar tekrar gördük. İnşallah internet üzerinden de e, bu dersi yaparsak orada zaten tekrar görürüz. Bu da Şeyhülislamı e, İbni Abdülvehhab'ın bir risalesidir. E, Kavaidül Erba'a, Dört Temel Esas isimli bir risale. Bu risaleydi inşallah okuruz. Orada bunun geniş açıklaması var. Elhasıl, kardeşimizin sorusunun cevabı, bunlar bir takım salih ölüleri temsil eden putlar idiler. Ve ayet-i kerimede kastedilen kimseler o salihlerdir. İbadet edilen salihlerdir. Gafil olan kimseler kıyamet günü kendilerine yapılan ibadeti reddedecek olan kimseler ve onlardan uzaklaşacak olan kimseler o salihlerdir. Geçen haftadan bazı sorular var diyor. Kardeşimiz bir kardeşimiz demiş ki iyice anlamak için soruyorum kişi İslam'ın rükünlerini yerine getirse bile kalp amellerinden birini inkar etse kafir mi olur ee, ben kardeşimizin kastını anlamadım kalp amellerinden birini inkar etse kafir mi olur şeklinde ki ifadesindeki sözünü anlamadım fakat şöyle söyleyeyim kalp amelleri mesela tevekkül eğer tevekkülü Allah'tan başkasına yöneltirse evet müşrik ve kafir olur. Half korkmak bir kalp amelidir. Allah'ın sadece layık olduğu korkuyu Allah'tan başkasına yöneltirse evet müşrik olur. Half'ın açıklamasına geldiğimiz zaman tekrarlarız. Reca kalbin bir amelidir. Reca Allah'ın sadece layık olduğu reca'yı Allah'tan başkasına yöneltirse Evet müşrik olur. Fakat caiz olan reca vardır. Kullar arasında, yaratılmışlar arasında caiz olan havf vardır. Ee, caiz olan yardım isteme vardır. Bunları yaratılmışlar caiz olan miktarlarda ve sınırlarda birbirlerine yönelttikleri zaman herhangi bir beis yoktur. Biraz önce söylediğimiz gibi itikat kalbin amelidir. Kardeşimiz diyor ki İslam'ın rükünlerini yerine getirse, yani mesela münafıklar İslam'ın rükünlerini zahiren yerine getiriyorlardı. Namaz gibi, hac gibi, e, oruç gibi İslam'ın rükünlerini yerine getiriyorlardı. Ama münafıklarda ne yoktu? Kalbin ameli yoktu. Kalbin ameli, onlarda olmayan kalbin ameli neydi? İtikat. İtikat kalbin amelidir. Tasdik kalbin amelidir. Yani iman, kalbin tasdiği, dilin ikrarı, azaların ameli değil mi? E kalbe düşen bir pay var. Tasdik, peygamberimizin peygamberliğini tasdik, Allah'ın verdiği haberleri tasdik, cenneti tasdik, cehennemi tasdik. Bu kalbin ameli, tasdik ve ikrar. Kalbin ameli, kalbiyle ikrar, kalb ile tasdik. Bu olmaz ise, evet o kişi kafir olur, isterse namaz kılsın. Münafıklar bu sebeple kafirdirler. Münafıklar hangi ameli terk ettiler? Kalbin itikadını terk ettiler. Kalbin itikadını terk ettiler. Bu surette kardeşimizin kastı bu ise evet bu böyledir. Evet bu böyledir. Kalbin ameli itikadı tas e terk ederse e bu kafir olur. İtikadı terk ederse kafir olur. Evet bir diğer kardeşimiz Geçen hafta ile ilgili, geçen hafta geçmişti el öpmek ile ilgili soru sormuş. Anne babamızın elini öpmek, saygıdan öpmek haram mıdır? diye sormuş. Şeyh Abdülaziz İbn Abdillah İbn-i Bağaz, rahmetullahi aleyhim bununla ilgili benim tercüme ettiğim ve tevhid ve sünnet ilimlerini yayma derneğin sitesinde yayınlanan bir fetvası var kardeşimiz o fetvaya müracaat etsin o fetvada oldukça özlü güzel faideli ve geniş bilgi var el öpmekle ilgili el öpmenin hükmüyle ilgili o fetvadan istifade edebilir kardeşimiz evet subhanakallahumme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubilek burada bir tane daha mı var Bunlar da, e, onlar da şeye kalsın, bir dahaki dersimize kalsın. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin.